Allah'ın Halil'i, yüce dostu Ve اللّٰهُ اِبْرَٰه۪يمَ خَل۪يلًا ayetiyle kainata fazileti ilan edilen büyük peygamber salavatullahi ala nebiyyina ve aleyh hazretleri ateşe atılıyor muhterem emirler. Ya! Ya! Batıl hakkı yok etmenin mücadelesinde Allah'ın dostu ve halili İbrahim'i vesselam ateşe atıyor. Tabi ve kul ca'a'l hakku ve zahaka'l batil inel batilu kana zahuka ayet-i celalinde müddeti tahdid edilmeyen büyük müjde hak geldi mi batıl mutlaka zail olacaktır teala. Cenabı İbrahim Aleyhisselam Hakk'ın temsilcisi. Hem Cenabı Hakk'ın hem arz üzerindeki Hakk'ın ve hakikatin peygamberi ve temsilcisi. Öyle olunca kulna ya naru kuni bardan ve selam'an ala İbrahim. Cenabı ı, -ı Celal o benim halilimdir ey ateş yakamazsın onu buyurur Mevla. Ona serin ve selamet ol. Muhterem İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut mancınıkla Çünkü Dağlar gibi köpüren, volkan gibi lavlar saçan bir ateş Yanına varıp da atmak mümkün değil Yüksek tepeden mancınıkla atıyorlar Bu hadise Urfa'da olmuştur denilir Biliyorsunuz Peygamber İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu bir mescit var orada namaz kıldık Bir balık var Ki Allah'ın mucize olarak lütfu İbrahim Aleyhisselam'a serin ve selamet olan yerde su var ve balıklar var şimdi. Evet muhterem Müslümanlar. Demek ki Mevla isterse böyle olur. Ha? Muhterem Müslümanlar. Allah isterse küfrün ve zulmün ateşi hakkın kanadında bir tüyü bile yapamaz. <gülüyor> Ama şunu unutmayalım ki dünya darul imtihandır ve sadece ayamunu davıl uhabiine Bugünler ki zaferler ve galibiyetler, Sururlar ve kederler insanlar arasında değişir. 1300 küsur sene İslam'ın ve hakkın galibiyeti son yüz yıl içerisinde de alemi İslam'da biraz gerileme ve körseme ahli küfre hadi bakalım diye Cenab-ı Hak önlerini açıyor ve Müslümanlar Li-yeblû vekum eyyukum ahsenu amela ayeti celilesine muhataplar. Bakalım hanginiz sebat edip mücadele edip de batıla karşı cihadını tam verecek, imanına ve aşkına sahip olacak diye alemlerin yüce Rabbi imtihan ediyor kulları muhterem Müslümanlar. Ya yani yaşadığımız müddetle arz üzerinde bir saatimiz bile boş değil her şey ilahi kanunlara bağlı olarak seyrediyor ne mutlu okula ki Müslümanlar ne mutlu okula ki hayatını tesadüfe bırakmamıştır bağışlayın beni Dinsizin, imansızın, kitapsızın, inançsızın, aşksızın, küfür ve masiyet ehlinin hayatı ya nebatidir ya behimidir. Sürüp, dal verip, hazanı dökülüp, kuruyup gidiyor veya o biri behimi bir hayat muhterem Müslümanlar, hayvan. Doğuyor, büyüyor, doğuruyor falan. Nihayet ölüyor falan eti yenirse yeniyor, yenmiyorsa yaş olup gidiyor. İmanı olmayan iki ayaklı mahlukatın hayatı da aynen böyle. Hayatı tesadüfidir muhterem Müslümanlar. Katiyetle bir davası yoktur. Veya Allah korusun tam ders tersine batılın davacısıdır efendim. Batılı tutmuştur, sağlam kuyruk tutar gibi. Devamlı olarak onun mücadelesi içerisinde kahrolup, geberip gidiyor. Muhterem Müslümanlar, camiimin cemaati olarak ben şöyle diyorum, bahtiyar insanlarsınız. Çünkü Allah'a inanıyoruz Elhamdülillahi Teala. Kur'an'a inanıyoruz Elhamdülillahi Teala. Hazreti Muhammed'e ve sünnetine sarılmışız Elhamdülillahi Teala. Ecdadımızın, nurlu ecdadımızın yolunda olduğumuzun kat iyi azmi içerisindeyiz ve batıla karşı hakkın müdafaa ve mücadele ve mücahilesinde kararlıyız muhterem müslümanlar yalnız ben